İnna al-hamdulillah, n wa n wa n wa n-audhu min shurur anfusina, wa min syyat amalina. Mıneyhdi Allah, fala muzillah leh, wa mıyudil, fala hadi leh. Ashhadu an la ilaha illallah, wa hamdu lla shayikla. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa ala abdika wa rasulika, wa ala alihi wa ajma'in. Bugün 18 Temmuz 2009 Cumartesi iman serisi derslerimizin 5. dersi mukaddime sadelindeyiz hala. Tevfik Allah Allah'tan. Evet. 18 Temmuz değil mi? Evet hocam. Evet. Bismillah. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada tabi esaslar zikrediyorduk ya konu başlığı olarak. Kaldığımız evet, hocam. yerden devam ediyoruz esaslara ve şu an 8. esas ve mukaddime sadedindeki son esasınız. Tabi bu son esastan kasıt mukaddime devam edecek değil. Esas adı altında sekizinci esas. Tamam mı? Evet tamam. Ve sekizinci esas, esas, esas altında bazı faydalar zikredeceğiz. Tamam, bazı önemli faydeler var. Onları zikredeceğiz. Şimdi faydelerden bir tanesi. Ahmet eğer Kur'an'da veya sünnette herhangi bir nas gördüğün zaman, bir delil gördüğün zaman ve o delilde şu tip ibareler varsa eğer bu çok önemli, tamam mı? İman mevzusunda. Şu tip ibareler varsa, mesela. Allah Kur'an'da buyuruyor ki, mesela. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Hatta يُحَكِّمُكَ ف۪يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Onlar seni aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı hakem tutmadık müddetçe. Ve verdiğin işte emirden, kalplerinde hiçbir sıkıntı, işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan razı olmadıkları müddetçe vesaire ne? Diyor. İman etmiş olmazlar. Tamam mı? Bak dikkat et. İman etmiş olmazlar. Veya işte sünnette bir Aleyhisselam dediği gibi La aminu, ahadukum hatta ekuna ahabbe ileyhi min veledihi ve validi Ben kişiye ta ki anasından babasından çocuğundan sevgili olmadığım müddetçe daha sevimli olmadığım müddetçe ne? iman etmiş olmaz. İşte evet. bu tür Kur'an'da veya sünnette iman etmez. İman etmiş olmaz. Mümin değildir tipinde. Tamam mı? Ee, evet, evet. bu tip laflar gördüğün zaman mesela yine Nebis Aleyhisselam dediği gibi işte la emanete men la imanele, emanet olmayanın imanı yoktur tipinde lafızlar evet. tamam mı? bu tür lafızlar gördüğün zaman Kur'an ve sünnette bileceksin ki bu imanı nefyeden bu lafızlar yani lafzın zahiri imanı nef ya hani iman etmez imanı yoktur tipinde evet, evet. imanı nefyeden e, bu lafızları gördüğün zaman şunu bileceksin ki bu lafızların en alt derecesi yani senden ne yapmanı istiyorsa o hadisin sonunda, tamam mı? Yani ne, neyden imanını nefya senden bir sebepten dolayı. Bil ki o evet. sebebin en alt derecesi vaciptir. Tamam mı? Yani evet. en az derecesi vaciptir. Vacipten daha az bir derece yani sünnet müstehap olamaz. Tamam mı? Memduh evet. vesaire olamaz. En alt derecesi vaciptir. vaciptir. Bu vacip olur. Üst seviyesi terk-i küfür olur vesaire. Değişir bu. Ama en alt seviyesi bileceksin ki vacip. Evet tamam mı? Çünkü hiçbir evet. zaman bak. Şeyhül İslam İbn Teymiyenin dediği gibi hiçbir zaman şeriat yani Allah'ın dini, şeriat koyucu hiçbir zaman bir müstahhabı terk ettiğinden dolayı, bir sünneti terk ettiğinden dolayı iman ismini nefyetmez. Tamam mı? Bunu bileceksin. İman isminin etmez. Mesela işte e, zina eden zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez tipinde. Tamam mı? Baktığın zaman bak bir sürü şimdi kaç tane rivayet sayılır. Hepsinde imanın nefi var, tamam mı? Ha ama bu iman imanın aslının nefi değildir. O gelecek, tamam mı? İmanın aslının nefidir. Evet, ne dedik? Veya şöyle bir toparlama yapalım Ahmet. Şimdi Kur'an'da ve sünnette bazı naslar var, tamam mı? Bu naslarda imanın nefi geliyor. İman etmez, iman etmez, iman etmiş olmaz, mümin değildir vesaire, tamam mı? Tamam. Bu türlü lafızlardan iki şey kastedilir. Ya gerçek manada iman etmiş olmaz, dinden çıkar. Bu bu artık cümlenin siyak bakına göre, diğer delillere göre değerlendirir. Mevzumuz o değil. Ya da en alt derecesi bunun yapılması veya terk edilmesi vaciptir. Neyse artık o tamam mı? Mesela şimdi nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve hatta van-nasi Yani ta ki bütün insanlardan kendisine sevgili olmadığı müddetçe iman etmiş olmaz. O zaman nebi sallallahu aleyhi ve en alt derecesi vaciptir Ahmet. En alt derecesi. Çünkü neden? Kur'an ve sünnet hiçbir zaman e, herhangi bir kişi bir müstehabı bir sünneti terk ettiği için ondan iman ismini nefyetmez tamam mı bunu anladık bunu aklına tutacaksın ancak ve ancak neyi nefyeder? ya vacip bir şey yap, yap, yapmadığın içindir o tamam mı? yani ya o şey vaciptir ya rükündür ya şarttır yani ya imanın vaciplerindendir ya imanın şartlarındandır rükünlerindendir. tamam mı yani imana zarar veren bir şeydir. Tamam mı? Bunun dışında bunun dışında hiçbir zaman şerat nefri olmaz. Bu kaydı her zaman aklına tutacaksın. Çünkü biz hala mukaddime sadedindeyiz. Meseleyi daha ilmi işlemeye başladığımız zaman bunların çok önemi var. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Mesela bu hadise bak şimdi. Nebi Sassallam diyor ki iman etmiş olmaz beni sevmedikçe diğerlerinden. Tamam mı? Burada Nebi Sassallam'ı e, sevmenin hükmüyedir dediğimizde bakıyoruz hadise iman etmez lafı geçtiği için diyoruz ki en alt derecesi bunun Necebih-i vacip. Sevmek vaciptir. Tamam mı? Sünnet Hı -hı. olmaz. Çünkü eğer sünnet olsaydı orada imanın nefi olmazdı hadiste. Tamam mı? Evet. Bu birinci fayda. Önemli. Tamam mı? Çünkü ileride artık nasları işlemeye başlayacağız. Dikkat et. İlk derslerden beri hep kaydeler üzerinde duruyoruz. Naslardan daha çok. Tamam mı? Hı -hı. Çünkü nasları anlamanın e, a, e, ana kaydelerinden bir tanesi de Naslar için ön mukaddemi oluyor, kaydeler oluyor tamam mı? Şeriatın koyduğu, o kaydilere etmektir. Nasıl anlamanın ilk yollarından bir tanesi. Nasıl ki fıkıh anlamanın e, en büyük etkenlerinden ve sebeplerinden ve gereklerinden bir tanesi fıkıh usulü ise hadis anlamanın hadis usulü ise tamam mı? E, dinin kendisini anlamak için de dinin bazı usulleri lazım. Bizde biz bu bap'tan dolayı yani bu sebepten dolayı şu an mukaddeme halindeyiz hala. Naslardan daha çok kaydeler üzerinde duruyoruz. Kaydeleri, fıkheleri edelim ki nasları anlayalım. Tamam mı? O yüzden devam ediyoruz. Diyoruz ki ikinci fayda, Bir fayda daha vereceğiz. Birkaç tane daha vereceğiz. İkinci fayda diyoruz ki Nebevi bir hadiste. Yani sahih-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi gelen bir hadiste. Tamam mı? Mesela işte Müslim'de Müslim'deki mesela Ebu Hureyre hadisi veya işte Bukhari'de Enes Ün-Malik'ten gelen hadiste mesela nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu lafızları gibi mesela. Diyor ya, "Men ghashşena feleysa Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Tamam mı? Evet. Bu tür lafızlar geldiği zaman peki ehli sünnet bu lafızlardan ne anlıyor? Ve bu lafızlardan ne kast ediyor ehli sünnet? Yani ehli sünnet de bu hadisleri alıyor ve bu hadislerle e, avam'a hitap ediyor ve topluma sohbet veriyor, ders veriyor vesaire. Onlar da bu hadisleri kullanıyorlar. Ama mürciyenin bu hadislerden anladığı farklı, haricilerin farklı ve heli sünnetin farklı. Tamam mı? Tamam. Bu tip lafızlar gördüğün zaman Kur'an ve sünnette, Mem minna gibi mesela. kim bizi aldatırsa bizden değildir. Evet. Ehl-i sünnet bununla şunu anlıyor Ahmet. Bak şimdi, imanın dereceleri vardır. Tamam mı? Bir imanın kemal derecesi vardır. Yani imanın kemal derecesi, yüksek derecesi vardır. Bir de imanda bir derece vardır ki, tamam mı Ahmet? Buna Bunun altına indiğin zaman Onun altına indiğin zaman Bu fasıklığın e, Derecesine doğru inmişsindir Buna imanın vacip kısmı deniyor Yani vacip olan kısma kadar sen e, imanın vacip olan kısmına kadar Sen kendi nefsinde bunu, bunu Yerine getirmek zorundasın Onun üstünde yaptığın şeyler bu Kemal üstüne kemaldir anlatabiliyor muyum Yani mesela imanda kişinin dereceleri vardır Tamam mı Ba mesela diyelim ki Ebu Bekir'in derecesi. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ın derecesi üstün bir derecedir. Kamil bir imandır. Tamam mı? E, i̇şte Ömer radıyallahu anh kamil bir imandır. İşte e, sahabelerin diğerlerinin kamil imanları vardır. Tamam mı? Ama bazı insanların da imanı vardır. Mesela imanı çok eksiktir. Tamam mı? Bazı insanların vardır orta derecedir vesaire. Bunların hepsi Allah katında. Tamam mı? Hı. Biz onu hükmetmiyoruz. Hük hükmü beyan etme babında söylüyoruz. Şimdi bir bu tür lafızlar gördüğün zaman Men fele ise kim bizi aldatırsa bizden değildir tipinde lafızlar gördüğün zaman bil ki onun iman, imanda olması gereken derecenin altına inmiş olur o fiili yapmakla tamam evet. mı? yani ona vacip olan imanından eksilmiş olur şimdi bazı, şimdi imanın bir müstehap kısmı vardır bir de vacip kısmı vardır yani müstehap kısmı nedir? müstehap kısmı bu imanın çok olgun derecesidir tamam mı? Yani sen o müstahap kısmından herhangi bir şeyi terk etmen, herhangi bir şeyin senden eksilmesi Allah katında buğza sebep olmaz. Allah katında yerilmene sebep olmaz tamam mı? Çünkü neden herkes çok üst derecelere e, çıkacak diye bir zorunluluk yoktur tamam mı? Allah ister sever bunu ama e, bu farz değildir. Bunun imanın müstahap kısmı denir. Bu da nedir yani müstahap kısmı? Düşün ki senin imanını zedeleyecek hiçbir şey yapmıyorsun. ...farzları da yerine getiriyorsun ama bunun dışında... ...nafilelerle, oruçlarla, gece namazlarıyla... ...ana babaya... ...ana baba iyilik hayrı pardon o... ...zaten terki e, haramda... ...işte e, bol sadakalarla vesaire... ...anlatabilir miyim? Bol bol umreye gitmeyle vesaire... fakirleri doyurmanla vesaire... ...bunların hepsi nedir? E, imanın imana derece katan at şeylerdir. Tamam mı? Bak bu arada benim sesim at bana geri gelmeye başladı Ahmet... ...yankı yapıyor. Onu bir düzel. Bu, imanın, e, bu kema, imanın kemal derecesidir. tamam mı? Bir de imanın vacip olan kısmı. Yani vacip olan kısmından kasıt ne? Yani Allah senden belli bir derece iman istiyor. Bu deney haramlardan kaçılıp farzları yapman. Tamam mı? İşte, tamam. işte sen e, işte olayın bu kısmına yani haramlardan kaçınıp ya bak ben acayip derecede zorlanıyorum bunu anlatmaya şu an. Yani anlatırken de çok düşünüyorum nasıl anlatsam. Çünkü Bunlar hakikaten tahkikli e, meseleler ve e, çok ilmi ıslahlarla anlatılmış bu e, kitaplarda. O yüzden e, Türkçe'de bunu anlatmak e, hakikaten insanı terletiyor Ahmet. Tamam mı? Bir de hakkını e, helal Bak şimdi. Heh? Anlamak da zor. Evet. Aslında zor değil. E, benim acidimden kaynaklanabilirim. Tamam mı? Çok ilmi meseleler gerçi. Dakik meseleler. Tamam mı? Bak şimdi Ahmet. Allah kullardan belli bir iman ister. Evet. Bu iman istediği de nedir? Allah ne ister senden ya haramdan kaçmanı ya da ne? Helalleri yapmanı. Şey, ya haramdan kaçmanı ya da e, emrolunanı yapmanı ister. Değil mi? Emir olarak. Evet. Bu iki şeyi ister Allah. İşte imanın vacip kısmı buraya kadar. Bunu herkes yapmak zorunda. Bundan eğer e, bir şeyler eksilten imanın vacip olan kısmından bir şey eksiltmiş demektir. Bu da kişi, ki, kişiyi Allah katında Allah'ın katında buğz edilmesine sebeptir bu. Tamam mı? Ama İmanın kemal derecesinden bir şeylerin eksilmesi bu mümini yermez. Yani mesela bu insanlar arasında bile böyledir. Mesela bir insan diyelim ki bir gün gece namazını bilerek dahi terk etse bu ne Allah katında yerilir ne de müminler tarafından yerilir. Doğru mu? Doğru. Heh. İşte bu imanın kemal derecesindir. Mevzumuz bu değil bu hadisle alakalı. Anladım. Bizim asıl kastettiğimiz imanın vacip kısmı. Anladım. Vacip kısmı. Bu da vacip kısmı Allah'ın istediği kadar iman. Bunun bir derecesi vardır. Onun derecesinin tarifi de şu diyebiliriz. Vacipleri yapmak yani emrolunluğunu yapmak, nehilerden kaçınmak. Buna imanın vacip kısmı. Şimdi bu hadise baktığımız zaman imanın vacip kısmını anladın değil mi? Vacip kısmı, kemal kısmı vs. Evet, anladım. He. Şimdi bunları anladıktan sonra şu tip lafızlar gördüğün zaman Kur'an ve sünnette. Men ghaşyene fereyse minne. Kim bizi aldatırsa bizden değildir tipinde lafızlar gördüğün zaman, bileceksin ki sen aldattığın zaman Ahmet, bak şimdi. Evet, aldattığın zaman Allah katında sen bazı şeyleri hak ediyorsun. Tamam mı? Ancak oraya gelmeden önce bu lafızdan ehli Sünnet ne kastediyor? Yani bu tür livayetleri bu tür masları gördüğü zaman ehli Sünnet bununla ne istiyor? Ne kastediyor? ehl Sünnet diyor ki bu kişinin vacip olan imanı eksilmiştir. Anladın mı? vacip Şimdi senin kemal imanından bir şey eksilse ne dedik? Bu yerilmez insan. Evet. Düşün ki sen her zaman pazartesi perşembe orucu tutuyorsun. Bu imanın yüzleri evet. devamlı sende var. Bunu, bunu böyle Tutup işte senenin 2-3 e, haftasında diyelim ki terk etmen hiçbir zararı yok. Tamam mı? Evet. He, şu manada zararı yok. İmanda yerilmene zarar değil o. Tamam mı? Sadece kemalinden eksilmiştir. Olgunluk derecesinden eksilmiştir. Tamam mı imanın? Ama eğer imanın vacip kısmından, Allah'ın istediği kadar olan o iman kısmından eksilirse orası sorun. O yüzden men gâşşenâ feleyse dediği zaman ne i sallam. Kim bizi aldırsa bizden değildir derse. Şimdi hemen sen pazarda atıyorum şeftali satıyorsun. Tamam mı? Evet. Seçme vermiyorsun. Dizme veriyorsun. Yani ne? Sen satan sensin. E, veren de sensin. Karşı tarafın seçme hakkı yok. Tamam mı? Sen üstte iyileri dizmişsin. Alta kötüleri koymuşsun. Hadisede evet. zaten buna benzer bir olay var. Tamam mı? Sen tutup şimdi e, zahiren bu adamı ne yapıyorsun? Üstte iyileri e, dizip alta kötüleri dizmekle adama hepsi iyiymiş. İzlenimi veriyorsun, havası veriyorsun değil mi? Ve adamın evet. adamı kandırıyorsun. Evet. E, ve adam da sana mesela hatta sorabiliyor ihtimalen. A, e, hepsi böyle mi? Sen de evet diyorsun değil mi? Şimdi bu adamı aldatma. Tamam mı? Evet. Şimdi bu bu küfür mü Ahmet? Yani dinden evet. çıkaran küfür mü? Değil. ebeden. E, İcmaen ehl sünnette bu küfür değil. Evet. Ama birazdan gelecek ki haricilerde bu küfürdür. Evet. işte şimdi olaya böyle baktığımız zaman nebis a.s. kim bizi aldatırsa bizden değildir dediği zaman burada eli sünnet ne e, murad ediyor biliyor musun yani bu kişi eğer bu hadisin kapsamı içine girerse herhangi bir fiil yaparak müminlerden müslümanlardan bir tanesini kandırırsa aldatırsa onun vacip olan imanı eksilmiştir değil evet. mi çünkü neden baktığın zaman neyi terk etti adam bu resulullahın emrini terk etti çünkü Nebis Aleyhisselam burada haber babında zikrediyor ama bununla emir kastediyor, nehir kastediyor. Yani bizi aldatmayın demek istiyor. Sen aldattığın an Nebis Aleyhisselam emrine mukalebe ediyorsun. O zaman Allah'ın senden istediği iman derirse ki bu imanın vacip kısmı denir buna. ilmi ıslahlarda. Tamam mı? Buradan eksilmiş oluyor. İşte Ahmet bak bu tür ince ve ee, mutahakkak meseleleri eğer kavramadığımız müddetçe bu imanın mukaddimesi bittikten sonra imanı daha tavsiyeli işleyeceğiz dedik ki oraları anlamakta zorluk çekeriz. Tamam mı? O yüzden bunu fıkh etmen lazım bu baba. O yüzden Kur'an ve sünnette bu tür lafızlar gördüğün zaman bil ki o kişinin imanından ne eksilmiştir? Vacip olan imanından eksilmiştir. Tamam mı? Allah'ın istediği iman derecesinden eksilmiştir. Şimdi Allah'ın emir olarak istediği iman derecesi. Yoksa Allah ister ki sen vacip olanın derecenin de üstüne çıkasın. Nafileleri yerine getiresin ki onunla Allah'a yaklaşırsın ki dediği gibi değil mi? Evet. Bu yaklaşır Allah. In. Tamam mı? He. Bu ki, bu insana ne denir mesela biz aldıktan? Deriz ki o Müslümandır ama kendisinde ma kendisinde mahsiyet bulunan, günah bul bulunan nedir? Bir Müslümandır. Ancak Ahmet. Şimdi hani bir sahabe diyor ya, "Men ghaşşena Kim bize aldatırsa bizden değildir. Diyor ya. Evet. Burada mürciye ne diyor biliyor musun bu tip lafızlara? Çünkü biz iki tane meşhur tâife saydık fele sünnete muhalefet eden en meşhur kim dedik bunlar mürciyeler ve hariciler. Şimdi mürciyeler bu tür lafızlarla karşılaştıkları zaman şey bu tür naslarla karşılaştıkları zaman diyorlar ki men gashşena kim bizi aldatırsa fele bizden değildir. Diyorlar ki bunun manası men gashşena kim bizi aldatırsa leisem in veya leisem mislina veya leisem efadilina diye tefsir tevil ediyorlar. Yani ne demek kim bizi aldatırsa bizim hayırlımızdan değildir. Evet. Kim bizi aldatırsa bizim mislimiz gibi değildir. Evet. Kim bizi aldatırsa bizim faziletlimiz gibi değildir. Tamam mı? Evet, evet. Ancak evet. i̇mam Ahmed evet. Ahmet mesela Hallar'ın sünnesinde bunu çok güzel reddediyor. Ve diyor ki bu mürciyelerin batıllarından çünkü biliyorsun mürciyeler vaid naslarını vaid yani böyle e, tehdit içeren tamam mı? İçinde sonunun azab olduğunu belirten naslar buna vaid nasları diyoruz biz içinde tehdit olan nasları hep böyle güzelliğe e, onların tabi tabiyle güzelliğe böyle tevil etmişlerdir ki çünkü mürciğe göre herkes direkt me, yani lazımı kavlihim onların mezhebin ne, nedir bu mezhiminin lazımı nedir herkes cennete yollamak için bunları tevil edecekler ya bunlar diyorlar ki kim bizi avlatırsa bizden değildir bundan kasıt bizim mislimiz gibi değildir veya bizim hayırlımız değildir veya bizim faziletimiz değildir demek, tamam mı? İmam-ı Ahmet bunu reddediyor. Hatta ben e, Ebu Ubeyd ibn Kasım İbni Selam'ın e, bir Risalesini okuyorum şu an, şu an okuduğum e, e, kitaplar arasında. E, e, çok şaşırdım. E, bunu ok e, e, e Orada bir lafız geçiyor. Bu mevzuya da böyle kısaca bir değinmiş. Diyor ki, e, Seref'ten bir nakil yapıyor. Seleften bile küçük, ufak tefek bazı alimler, tamam mı? Alimleri ufak tefek demiyorum. Yani böyle e, az sayıda, Yok. tamam Çok az yani. Bir tane, iki tane e, e, ehl alimlerinden de bu hataya düşenler olmuş. Mürciye gibi tevil edenler olmuş bu nasları. Hatta e, e, Kasım ibn Kasim Kasım ibn Sallam ki bu Selefin büyük alimlerindendir. Diğer Seleften bu e, nakli yaptığı zaman kendisi de kitabında reddediyor. Diyor ki biz bunu görmüyoruz. Bunu sahi görmüyoruz. Her ne kadar diyor e, diyor bunu söylemişse de bu burada hatadır. Ala kulli hal aslen bu seleften maruf değil tamam mı? Bunu mürciyeler bu şekilde tevil, tevil ediyorlar. Diyorlar ki bizim mislimiz gibi değil. Ki bunu Kasım İmni Ebu Ubeyl, Kasım İmni Sellam dışında Ahmet İmni e, şerit bir şekilde reddediyor bunu Hallal'ın sünnesinde. Çünkü ne diyor? Bak dikkat et istiller noktasına Ahmet. Şimdi bunu söyleyen kim bizi aldatırsa bizden değildir. Bunu söyleyen kim? Allah. Allah Resulü. Güzel. Peki, Allah Resulü'nün lafzını. Allah Resulü dışında diyelim ki bunu e, kimler aldı Allah Resulü'nden? E, bize nakletti. Sahabeler. Evet. Tamam mı? Evet. Bu, bu nasları sahabeler de duydular. Doğru mu? Evet. Peki. Bunu duyan sahabelerden şimdi faziletlilerden birkaç tanesini sayalım. Mesela Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman radiyallahu anh. Değil mi? Talha evet. vesaire. Tamam mı? Şimdi bunlar da bu naslarla muhataplardı. Peki şimdi bunların bu, e, bu lafızlarını, ki bu Allah Resulündendir bu lafızın aslı, bu lafızlarını mürciye gibi tevil edelim. Bak şimdi. Ne dediler bunlar? Men gâşyene fele Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Yani bizim mislimiz gibi değildir. Mürciye göre ne oluyor o zaman? Olayı tersten bak şimdi. Kim bizi aldatmazsa nedir? Ahmet? E, e, e, yani bizim mislimiz gibidir. Heh, bizim mislimiz gibidir. Bizim dediği kim? Kim o misil? ne selle'm. Ali radıyallahu O zaman otomatikmen bu ne oldu? Batıl oldu bu. Çünkü bunlar diyor ki ben e, Kim bizi aldatırsa bizden değildir. Yani bizim mislimiz gibi değildir. O zaman bunların söylediğine göre Nebis Aleyhisselam şöyle diyor. Bunlar öyle diyor çünkü. Nebis Aleyhisselam buradan kast ediyormuş ki Nebis Aleyhisselam çıkıyor diyor ki sahabeleri kim bizi aldatırsa bizim mislimiz gibi değildir. O zaman bizi aldatmayan bizim mislimiz gibidir. Değil mi? Evet. Yani o zaman bu otomatikman ba batıl oldu. Yani bizi aldatmayan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Nebis Aleyhisselam gibidir. Bu da batıl. Ümmette onlar gibi hayırlar gelmemiş gelmezdi. Tamam mı? O yüzden e, Ahmet ibni Hanbel e, bunu net bir şekilde reddetmiştir. Hatta İmam e, İbni Teymiye Rahimullah bunu da özellikle tehdit etmiştir. Tamam mı? O zaman evet. Ehl-i Sünnet ne diyormuş Ahmet? Kim bizi aldırsa bizden değildir. Yani vacip olan imanı ne? İm, vacip evet. olan imanı Allah katında istenilen imanından ne olmuştur? Adılır. Emir babında istenilen imanından azalma olmuştur. Eksilme olmuştur. Tamam mı? Evet. Bu bir. Mürceye göre ne? bizim müslimiz gibi değildir. Haricilere göre, hariciler ne diyor biliyor musun? Diyorlar ki, Sübhanallah <gülüyor> diyorlar ki, men qaş yana feleyseminle kim bizi aldırsa bizden değildir. Yani o kafedir. Tamam? <gülüyor> bunlar da böyle diyor, bunlar batı. Tamam mı? Heh. bunlara, bun, bunların e, tafsili hep ileride geleceğiz dediğim gibi. Bu mukaddemi olarak şimdi olayı fık ediyoruz. Önce bir selefı fıkh edeceğiz. Selef nasıl inanıyordu imanlar, tamam mı? Sonra evet. bunlara ilmi olarak nasıl cevap verdiler bunların getirdiği şüpheler vesaire, tamam mı? Karşıtlığı ilmi, çatışmalar arkadaşlar bunlar yeri geldiğinde işlenecek tamam, mı? tamam evet o zaman bunu şey olarak alahmet e, ikinci fayda olarak tamam mı tamam. şimdi en önemli faydelerden ve ben 10 sene sonra Allahu alem Türkiye'nin başına bela olacağını tahmin ettiğim e, izlenimlerim içinde e, gördüğüm bir olay bakalım Rabbim ne edilecek inşallah eylediğini güzel eyler. Çok işgal bir mesele. Korkuyorum ki bundan 5-10 sene sonra e, insanlar burada grup bu mevzuda grup grup olsun. Allah korusun. O yüzden bunu fık yatarmak tamam mı? Bu çok önemli. Ne dediğimi e, yıllar sonra anlayacaksın. İnşallah Rabbim anlamayı nasip etmez, oralara gelmeyi nasip etmez. Çok önemli biliyorsun. Bunu aklında tut mutlaka tamam mı? Şimdi bak selef alimlerinin kitaplarında yani birçok itikat kitabında selef alimlerinin yazdığı itikat kitaplarında şu tür lafızlar görürsün. Tamam mı? Evet. Hatta bu mesela atıyorum bir tanesi İmam Tahavi, tamam mı? Evet. La nukeffiru ahaden bi zenbin ma lam yastahillah. Tamam mı? Evet. La nukeffiru ahaden bi zenbin ma lam yastahillah. Hatta bundan bir müddet önce bir bidat ehli grubun kalabalık bir grubun e, istemeden, istemediğim bir sebeplerden dolayı arasında bulunduğum bir anda bunu mevzu ediyorlardı. Ve bunu insanların zihirlerinde e, bulandırıyorlardı ve bir kendilerini de saptırıyorlardı. Kendi zaten sap, kendileri sapmış ve etrafındakileri de sapıtıyorlardı. Evet. Ve bunu selefi mezhebi olarak öne sürüyorlardı. Her ne kadar kendileri nefislerini eşarelere de itham etseler eşarilerin zaten selefi olduğunu söylüyor onlar Ala kulli hal. E, bunu ileride e, dediğim gibi hatta şu an bazı çevrilen kitaplar içinde de artık bunlara yer vermeye başladılar selefi bu vesaire tipinde tamam mı bu büyük bir tehlike bunu fukret bak şimdi selefin tabi bunu tavsini, tavsini daha ileride işleyeceğiz yine kaba olarak geçiyorum bazı itikat kitaplarında şunu görürsün bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak dağları da var. Muasırlardan da var. İsim vermek istemiyorum. Aslımızdaki şeyler de var. İsim vermek istemiyorum. Tamam mı? Evet, evet. E, fitne çıkmasın. Ama bunu fıkhı et Bu çok önemli. Tamam mı? Evet, tamam. Şunu göreceksin bazı itikad kitaplarında. Ehli sünnetin kavulleri var. La nukefiru <gülüyor> ahaden bi zembin bin lam yestahillah. Biz hiç kimseyi sele kitaplarında görsün. Biz hiç kimseyi işlediği herhangi bir günahtan dolayı kafir saymayız, kafir görmeyiz. Ta ki o işlediği günahı helal sayıncaya kadar. Evet, evet. Tekrarlah Ahmet bunu. Bunu öğrenmen lazım. Biz hiç kimseyi işiterek... Söyle en baştan, en baştan, en Se baştan. Selef alimlerinin bazı kitapları varmış. O kitaplarında evet. şu tür cümleler var şeklinde. Devam et şimdi en baştan. Bunu anlatacaksın insanlara. Evet. Tamam mı? Sen bunu şimdi benden öğrendin ya. Evet, evet. Senin, sen, şimdi, sen şimdi etrafında okuyan o üniversite arkadaşları senin var mı böyle evet. dinle ilim okuyan araştıran tabii, sen? Evet. Tabii, tabii, Bunlardan tabii. en az 3-4 tanesini anlatacaksın bunu kendin de tekrar olması açısından tamam mı? Evet. Anlatacaksın bunu. Söyle bakayım şimdi ne, ne dedi? Biz hiç kimseyi herhangi işlediği herhangi bir günahdan dolayı etmeyiz, ancak tekfir etmeyiz. Tekfir etmeyiz. Kafir görmeyiz dedi daha. Yani Kafir görmeyiz veya tekfir etmeyiz. Fark etmez Hı. tamam. Ancak işlediği o günahı helal görmediğim müddetçe. Helal görmediğim Evet. Bu aslen kimin mezarı biliyor musun Ahmet? Aslen. Mürciyenin mezarı. Evet. Tamam mı? Evet. Mürciyenin Ama bak dikkat et. Bu, bu nerede var? Selefin Yap itikaz kitaplarında. <gülüyor> ha. O zaman bunu mesela bazı insanlar samimi niyetlerin, samimi olduklarını bildiğim, tamam mı? Benim samimi evet. olduklarına inandığım, bildiğim demeyeyim, inandığım kalpleri Allah bilir. Evet. Bu, samimi olduklarına inandığım mesela e, bazı insanlar da mesela dahi selef ad altında. Maşallah Allah. Onlardan razı olsun. Mesela bu hatayı düşünmüşlerdir. Tamam mı? Evet. Bak şimdi. Atıyorum mesela olayı tasavvur etme bağımından örnek vereyim. Birisi diyelim ki Musaf'ı aldı tuttu yırttı. Nereye attı? Evet. Tuvaletin deliğini. Evet. Erişünete evet. göre bu küfürdür. Evet. Ama bu kavli alsan itibar ne demen lazım? Diyorlar ki hayır. O adam onu eğer haram sayıyorsa yani ben bu Musaf'ı atıyorum ama haram olduğunu bile bile atıyorum. Yani nasıl ki bir insan haram olduğunu bile bile zina yapıyor. Tamam mı? Diyor ki ben bunun haram olduğunu bile bile mesela bu Musaf'ı atıyorum tuvaletin dediğini Tamam mı? Evet, evet. O adam kafir olmaz diyorlar. Evet. Çünkü neden? Helal saymamıştır. Evet. Tamam mı? Evet. Bir insan bir Selemi öldürse haram olduğunu kabul ederek helal saymadığı müddetçe kafir olmamıştır. Şimdi bak Ahmet mevzu nerelere geliyor. Bir insan namaz, evet. namazı terk ediyorsa helal evet. say saydığı müddetçe kafir evet. olmaz. Şey, evet. helal saymadığı müddetçe kafir olmaz. Eğer haram olduğunu evet. bilerek üşengeçtikten dolayı tamam haram ben bunu biliyorum ama işte Allah affetsin vesaire. Tipinde bu adam kâfir olmaz. Yani hangi günah söylersen söyle bana ne Ahmet? Bu adam kâfir olmaz. Evet. Neden? Evet. Çünkü helal saymadı. Evet, e peki tamam. bunu biz nerede görüyoruz Ahmet? Ehli Sünnet'in Akide kitaplarında bu tür cümleleri görüyoruz. Hem yani de bu ehli sünnet alimler, eski ehli sünnet alimleri muasırlar değil. O yüzden maalesef ve maalesef muasıllardan da bu tip lafızlardan etkilenenler olmuş. Ee, yani samimi niyetle yola çıkarak yanlış anlamaları sebebi tamamı. mı? E, ıstılahta lafızlar birbirine karışmış. Anladın mı? Evet hocam. O zaman diyoruz ki bak Selefin bazı itikat kitaplarında şu tür lafızlar görürüz. <gülüyor> "La nukeffiru أَحَدًا بِيذَنْ بِنْ مَا لَمْ Biz hiç kimseyi işlediği günahtan dolayı tekfir etmeyiz. Ta ki o işlediği günahı helal sayıncaya kadar. Evet. Eğer haram olduğunu ikrar ederek o günahı yapıyorsa o insan günahkardır, kafir olmaz. Evet. Tamam mı? Ama tamam. helal sayıyorsa kafir olur. Ama Ehl-i Sünnet'in bu konuda mezhebi ne? Diyoruz ki hayır. Günahlar ikiye ayrılır. Bir, dinden çıkaran günah. iki evet. dinden çıkarmayan günah. O dinden çıkaran günah, dinden çıkaran günahtır. Yaptığın an, helal saymasan bile, haram olduğunu biliyor musun sen onun dinen, dinen caiz olduğunu biliyor musun, caiz olmadığını biliyor musun, evet. biliyorsun. Yani onu yaptığın an kafir olursun. Evet. Tamam mı? Ama evet. bazı günahlar da vardır ki yaparsan kafir olmazsın. Ama, evet. helal sayarsan kafir olursun. Şimdi bir örnek verelim Mesela, bir insan namazın haram olduğunu biliyor. Tamam mı? Evet hocam. Namazın haram olduğunu biliyor ve bu e, namazın terk hakkındaki rivayetleri de biliyor. Tamam mı? Evet. Bu adam bunu bildiği halde ve buna e, kendisinden namazın terk ile alakalı şüpheler kalktıktan sonra bu insan namazı terk ederse bu insan ne olur? Kafir olur. Evet. evet. Ama evet. bu kavle göre Hayır yok helal sayarsan önce kafir olur. Helal saymadığı hiç, müddetçe hiçbir güne onu ne yapmaz? Evet. Kafir etmez. He. Peki ebürüne örnek verelim. Mesela zina. Evet. Zina haram mı? Haram. haram. Küfür olduğuna bir nas var mı? Yok. Evet. O zaman bir insan zina ederse kafir olmaz. Bak bunda bir sorun yok. Ama zina ederken da, zinayı da helal kabul ederse ne olur? Kafir, kafir olur. Değil mi? Çünkü Allah, helale haram, haramı helal yapmak nedir? Küfürdür. Ayette hadise Tamam mı? O zaman ama ilk kavilde böyle bir şey mi var Ahmet? Bizim Hayır. Söylediğimiz bir Hayır. Ayırmamış burada. Herhangi bir güne, Hangi güne olursa olsun bu. Şirk hariç. Tamam mı? Şirk hariç. Hangi güne olursa olsun onu yaptığı an biz bakarız diyorlar. Helal mı saydı haram mı saydı? Eğer haram bildiği halde onu helal sayarsa haram bildiği halde onu helal sayarsa o zaman tekfir ederiz. Ama yok. Haram olduğunu kabul ettiği an ne yaparsa yapsın günahla alakalı onu tekfir etmeyiz. Biz diyoruz ki hayır. Günahlar hikayelidir. Mesela bir insan biliyor ki Nebi Sassalem'i öldürmek haram değil mi? Bunu bilmeyen mümin var mı? Var. Evet, evet, evet. Peki Nebi Sassalem'i öldürmenin hükmü ne? Küfür. Kim Nebi Sassalem'i öldürürse kafir olur. Evet. Tamam mı? Ama bu kavle göre ne? Hayır. Yok. Nebi Sassalem'i öldürürse günahkar olur. Kafir olmaz. Neden? Çünkü helam, helal saymamıştır bunu. Evet. Tamam mı? Bak o zaman Ahmet tamam biz bunu söyledik. İyi de bu işgali nasıl söze zahmetin? Bu ehl sünnetin hmm. kitaplarında mevcut. Bu tür lafızlar. لَا evet. نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَمْ مِنْ مَا لَمْ يَسْتَحِلِلَهُ Biz kişiyi işlediği günahtan dolayı, herhangi bir günahtan dolayı, tamam mı? O işlediği günah helal saymadığı müddetçe o günahı işlemesiyle onu biz tekfir etmeyiz. Kafir evet. Hükmü beyan ediyoruz, tamam mı? Bu, evet. bu adam... Ondan bahsetmiyoruz. Her zaman biz en baştan beri söylüyoruz yani. Tamam mı? He? Amalıyormuş. O zaman bu olayı ne diyorlar biliyor musun Ahmet? İstihlal. Bak bunu aklında tutacaksın. Bu lafı sakın unutma. İstihlal olayını unuttuğun zaman istihlal, istihlal iman mevzusu var ya iman lafzı. Nasıl önemliyse evet. istihlal lafzı da öyle önemli. Tamam mı? İstihlal. Helal sayma. Evet. O zaman şöyle bir e, soruyla mesela bunu açalım. Ehli sünnet herhangi bir günah işleyen insanı insanı tekfir etmesi için istihlal şart mıdır? Hayır. Şart değildir. Yani helal görme. istihlal helal sayma. Helal görme demek. Evet. İstihlal şart mıdır, Ahmet? Şart İyidir. değildir. Tamam mı? Bazı günahlara göre şarttır, bazı günahlara göre şart değildir. Mesela zina işleyen için şarttır. Evet. Zina eden adam bin kere de zina etse, helal saymadığı müddetçe ne olur? Kafir. Olmaz. Evet. Tamam mı? Ama günahı, şey zinayı hiç yapmasa, bırak yani yapmayı hiç yapmasa ama helal saysa yine kafir. Evet. Tamam mı? Tamam. Evet. Ama bazı günahlar da vardır, helal sayması gerekmiyor. Mesela namazın terkinde bir insan hükümünü biliyorsa namazın terkini, tamam mı? Ama evet. geçlikten dolayı kılmıyorsa bu adam yine kafir olur. Hükümünü bildikten sonra, şu kadar kendisinden defonduktan sonra. Ha ihtilaf var mı, ya da var. Mevzu o değil, biz usulü konuşuyoruz. Tamam mı? Evet. Sen tutarsın, tercih edersin namazın terkini. Evet, evet. Buna sana kimse bir şey diyemez. Evet. Şimdi, bak şimdi, devam Neyse, oraya girmeyeyim. Şimdi on tavsilli işlediğimiz zaman bu mevzulara oraya gelelim, tamam mı? Çünkü bu, hmm. sadece bu mevzuyu bir ders işleyeceğiz inşallah ileride, evet. tamam mı? O zaman, diyoruz ki, şöyle bir e, başlık atayım Ahmet. Ehl-i sünnet, bir insanı işlediği günahtan dolayı tekfir etmesi için istihlali şart görüyor mu? El cevap? Gör, gör, görmüyor. Gör, görmüyor. Tamam mı? Bu günaha göre değişir. Evet. Evet. Hmm. Çünkü aksi halde, yani ne demiş olur biliyor musun? Çünkü Küfrün kaç tane defa, devafiyeleri var rahmet hiç baktın mı? Yani küfr, küfrün, kaç tane küfür çeşidi var? Ana baş olarak beş tane. Çok güzel. Bunlardan mesela bir tanesi istihlaldir bak. Tamam mı? Herhangi bir haram helal, helale haram sayması. Değil mi? Evet hocam. Evet. Bu, bu küfür çeşitlerinden bir tanesidir mesela. Evet. Ama heh, mesela küfür çeşitlerinden bir tanesi nedir? Kibirlenme küfrü. Değil mi? Mesela bir insan Allah'a kibirinden dolayı e, isyan ederse, bir günah işlerse o adam kafir olur. Mesela bir insan diyelim ki namaz kılmadı. Veya o namaza örnek vermiyor muayri evet. mesela diyelim ki bir insan ana babasına iyilik yapmadı. Tamam mı? Bu haram mı? Evet. Haram. Evet. Peki ana babasına e, iyilik yapmaması Allah'ın dinine kibir olarak karşı gelerek, büyüklenerek yapmaması bu insanı ne yapar? Kesinlikle. Kafir olur. Şimdi e, iblise bak şimdi. İblis Allah'a tasdik ediyor muydu? Evet. Emirlerinin emir olduğunu kabul ediyor muydu? İman ediyor muydu? Allah evet. hakkında iman, inanılması gereken şeyler hakkında zerre kadar şüphesi var mıydı? Evet. Var. <gülüyor> peki kafir oldu. Değil mi? Niye kafir evet. oldu Ahmet? Allah'ın emrini yerine getirmediği için diyelim şimdi önce. Tamam mı? Evet. E, peki Adem aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmedi. Adem evet. aleyhisselam neden kafir olmadı da iblis kafir oldu? Ne fark var aralarında? Adem aleyhisselam herhangi normal bir günah işledi. Bir hırsızlık evet. yapan bir adam gibi mesela atıyorum. Hı? Veya diyelim ki ana babasına iyilik yapmayan adam gibi veya haksız yere birisine tokalan adam gibi bir günah işledi bitti. Tamam mı? Bu normal bir günah. Ama iblis neden kafir oldu O da Allah'ın emrini yerine getirmeyince kafir oluyor da. Neden Adem Aleyhisselam oluyor Çünkü ibliste ne küfrü var Ahmet? İstikvar küfrü, evet. büyüklenme küfrü. Evet. Çünkü neden? Allah planına ne diyor? Ebe ve ve minel kafirin O yüz çevirdi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. O yüzden Allah'ın emrine muhalefet eden bir insana bakarız. Derse ki Haram olduğunu bilerek, Allah'ın emrine muhalefet etti diyelim, tamam mı? Tamam evet. dersin ki bu adam, e, mukalefetti normal hırsızlık yapan, işte zina'dan bir insan gibi Tamam mı? Ama evet. bir adam, diyorsun ki hırsızlık yapma haram, ama sırf kibirinden dolayı, Allah'ın dinine kibirinden dolayı, tamam mı? Büyüklenmekten dolayı. Değil mi? Evet. Bak insanlara karşı değil, insanlara karşı kibirlenirsin. O, o günah, o baş başına haram, Allah'a karşı kibirlenme. Evet. Tamam mı? çünkü neden? Allah onu emretti İblis. Allah İblis Allah'ın emrini terk ettiğinde Allah ne dedi? Ebe o stekber. Yüz çevirdi ve kibirlendi. Şimdi bu e, o zaman mesela küfür. Küfrün çeşitlerinden bir tanesi kibir, kibir küfrü. Bir tanesi ne? Şüphe küfrü mesela, değil mi? Evet, evet, bir tanesi var. Yalanlama küfrü. Lan hepsi küfür. Değil mi? Evet. Mesela Ebu Talib'in küfrü neydi? Ebu Talib ne mi yalanladı mı? Yok, bu Talim'in de küfrü, küfrü e, şeydi, kibirlenme küfrü. Evet. Tasdik geliyordu, değil mi? Evet hocam. Peki Ahmet, e, şeyin küfrü neydi Firavun? O da kibirlenme oldu. Firavun'un küfürlenme, bir de küfrü, e, Firavun'da iki e, küfrü vardı Ahmet. İki küfür birleşti. Tekzil küfrü ve kibirlenme. kibirlenme küfrü, yani yalanlama küfrü ve kibirlenme küfrü. Ama yalanlama küfrü iki çeşit. Bir, kalple ve dille yalanlama, hem kalple hem dille beraber. İki, evet. kalple tasdik edip dille yalanlama. Buna da e, yalanlama küfrü altındaki cuhut küfrü diyoruz. Tamam mı? Yani hmm. kalbiyle iman edip diliyle yalanlama. Çünkü biliyorsun Firavun her ne kadar en rabbukumul a'la dese de, ben sizin büyük Rabbinizim dese de, neydi e, ne vardı şeyde e, Firavun'da? Kalbinde ne vardı? İman vardı. yani. Çünkü neden? Evet. Musa aleyhisselam, yani Allah hikaye ediyor bunu Kur'an'da. Diyor sen bile ne? Ne diyor? kalbinin kalbinin müsta müstayıkın olduğu halde yakın olduğu halde değil mi? Küfür evet. ediyorsun diyor, inkar evet. ediyorsun diyor. Evet. Değil evet. mi ona? Yani o kalbiyle biliyordu. Evet. Allah onun kalbindekini açığa vurdu. Onun kal, kalben buna inandığını ama sırf kibirinden dolayı şeyi vardı, inkarı vardı. ya yani o zaman e, şeyde iki küfür birleşmişti. Bir evet. cüret evet. küfrü, yani kalbiyle kabul edip de diliyle yalanlama bu da küfür. Çünkü bir insan Allah'a Kalbiyle iman etip diliyle yalan Bu insan kafirdir. Buna cücut küfrendir, tamam mı? Çünkü bir sürü ayet var, cehdu, cehadu cehdu lafızları geçiyor. Cehdu ne demek? Cehdu kelimesini, yani kalbiyle taskil etip diliyle yalanlar. Bunlar buna rağmen Allah onlara ne demiştir? Kafir. Ha, o zaman demek ki küfrün bir sürü çeşitleri var Ahmet. Tamam mı? Mesela kibirlenme küfürü, yalanlama küfürü, tamam mı? Helal görme küfürü vesaire. Ana başlı olarak beş tane bunlar. Bunlar ileride tekrar mevzularında işlenicek zaten de bundan önce Ahmet bak şimdi olayı böyle gördün ya o cümleyi düşün şimdi demeyin kullandığımız cümleyi lânûkâffiru ahaden bi zembin lam yestahillem biz hiçbir evet. insana helal görmediği müddetçe ne yapmayız Ahmet tekfir etmeyiz işlediği işte, <gülüyor> günahtan dolayı bu kavle göre ne oldu biliyor musun saydığımız diğer bütün küfür çeşitleri ne oldu <gülüyor> çöpe <gülüyor> gitti çöpe evet. anladın mı o zaman biz şeyi tekfir edemeyiz İblisi bu kavle göre. İblis evet. helal sayıyor muydu kendi yaptığını? Hayır. Helal saymıyordu. Allah onu, onu söylüyor. Hel helal saymadığını söylüyor. Kibir, kibir, Kibirlendi diyor. Kibir neye karşı olur? İsyan ettiğin şey bilirsin ki ona kibirlenirsin. Evet. Tamam mı? Evet. Bunda bir şüphe yok zaten. Tamam evet. mı? Kendi haram olduğunu biliyordu. Tamam mı? Tamam. Ama buna rağmen kafir oldu. İşte bu cümle hepsini, bütün bu küfür çeşitlerini iptal eder. E peki o zaman nasıl biz olayı cem edeceğiz? Amin. Bunlar akide kitaplarında geçiyor. Bunlar, bunlar da gelecekler sana yarın bir gün belki. Şu an gelmiyorlar. Etrafta yok ama var da yok yani. Karşılaştım da hocam aslında. Ha? Karşılaştım ben. Tamam mı? Evet. Şimdi bak. Dediğim gibi bunları edeceğiz ileride. Çünkü Selef'in kavli. Mesela bir tekfirci ne yapıyor? İbn-i Tehmiye de tekfir ediyor. Mürciye ne, ne diyor? İmanı i Tehmiye de mürciye geliyor. Yani, değil mi? Evet, Bunlar evet. hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musun? Kitabın hani bir kısmına iman edip bir kısmına küfür edersen Allah'ın dediği evet, gibi evet. ne olur? Evet, evet. Ha. O zaman selefin sen imam tahavinin bir, bir cümlesini alıp diğer cümlesini bırakırsan ne olur? Seleften çıkarsın. Adamın kastını anlayamazsın. Evet. Ha. Bu mevzu da böyle. Bunu ileride işleyeceğiz tavsiyem. Ama Kabı olarak ne diyoruz? Selefin kitaplarında görürsün. La nukefir ahaden bizen bin ma'lem yestahillah. Biz hiç kimseyi işlediği günahtan o günah helal saymadığı müddetçe kafir görmeyiz. Yani şimdi bunun manası istihlal küfründen başka bir küfür yoktur mu? Yoksa ya böyle bir şey olabilir mi? Bir sürü küfür çeşidi var değil mi? Evet, evet. Ama bunlara göre o zaman küfür çeşidi tektir. O da ne? İstihlal, helal sayma. İşlediğin bir şey, helal sayıyorsan kafirsen, saymıyorsan değilsin. Anladın Hı -hı. mı? Bu ehl-i sünnetin kesinlikle bunların dediği, bunların e, selefin bu cümlelerinden anladığı tamam mı? Kesinlikle ehl-i sünnetin muradı değildir bunu anlayacaksın. Tamam mı? Bak şimdi tamam. kısaca bir reddiye vereceğiz. Bu reddiye yeter artar bile. Ama tavsillendireceğimiz zaman çok tavsili isteyeceğiz. Bunun cevapları çok basittir. Ama tamam mı? Şüpheyi tamam. def etme adına bir, bir reddiye yeter bize. Tamam mı? Tamam, şimdi, tamam. Diyoruz ki ehl Sünnet'in muradı Ahmet hiçbir zaman bunların anladığı Murat değildir. Ehl-i Sünnet'in bu cümlelerinden Anladığı bu cümlelerini Yanlış anlıyorlar. Çünkü neden? Bak dikkat et ehl Sünnet Hep bu cümleleri kullandığı zaman hangi mevzular Arasında kullanıyorlar biliyor musun? İşte mürciye ve haricilik fırkalarını anlatırken Tamam mı? Bunu arada diyorlar. Bak şimdi hmm. Mürciye ne diyor? Biz diyor ki Eee bir insan helal saymadığı müddetçe işlediği günahtan dolayı kafir görmeyiz. Harici de ne evet. diyor? Hangi büyük günah yaparsa yapsın. helal say, say, Hiç helal saymasa da ha, günah arasını ayırmıyoruz diyorlar biz. Tek kafir kafirdir evet. diyorlar. Birisi Müslümandır diyor günahlarından dolayı helal saymadığı müddetçe Müslümandır. Birisi de diyor ki helal saysın saymasın bütün günahlar nedir? Kafir tekfir edilir. Ehl-i Sünnet tam olsa diyorlar ki hayır günah iki ayılır. Bazı günahlar var ki hiç helal saymasan da işlediğin zaman haram olduğunu biliyorsan kafir eder seni. Mesela örnek evet. verecek olursak Nebisa Selem'i öldürmek, örnek verecek olursak bir Musaf'ı yırtıp atmak, örnek verecek olursak ee, işte mesela namazı terk etmek. Bir kavle göre Selef'in bir kavline göre tamam mı? Evet. Şimdi, e Selef bu cümleleri ahmet, bak şimdi haricilerle mürciye fırkalarını zikrederken arada zikretmesi neye delalet ediyor Ahmet? Yani haricilerin kavillerini reddetmek evet. için söylüyorlar bunları. Çünkü hariciler bu ayrıma gitmiyor. Hangi günahı işlersen işle, böyle büyük bir günah diyor. Ne diyor? Sen kafirsin. İşte ehl-i sünnet bunları reddiye vermiştir. Reddiye vermek için adına bu cümleleri kullanmıştır. Yani haricilerle aralarını ayırt ayır edici bir cümle kullanmak için, haricilerin kapılarını kapatmak için, kendilerini onlardan beri eylemek için, ümmete kendi inandıklarını beyan etme adına kullanmıştır ehl-i sünnet bu cümleleri. Evet. Tamam mı? Yoksa Ehl-i Sünnet'in buradan kastı biz her günah işleyeni helal saymadıkça tekfir etmeyizden kastı yani e, e, yapılması tekfir edilmeye sebep olmayan günahlar için söylemişlerdir bunu. Her günah için değil yani. Yani hı hı. yapılması tekfir ed eden yani yaptığın zaman seni e, kafir edecek günahlar için söylememişlerdir bunu diğer günahlar için. Anladın mı? Çünkü selefe göre Bazı günahlar vardır o, o direkt adamın Tekfirine sebeptir. Anladın mı? Ama hariciler bu ayrımı yapmıyor ya Ehl-i sünnet hemen bu cümleyi kullanmıştır. Hayır Bir kişi herhangi bir günah işliyorsa Ve onu helal saymıyorsa o mümindir demiştir mürci. Ama o günahtan kastı e, ka, Tekfire sebep olmayan Günahlardır Ehl-i sünnetin Bak bunu nereden anlıyoruz biz biliyor musun Ahmet? Bunu şuradan anlıyoruz. Biz ne dedik? Sen bir alemin kavrini alıp Evet. bir, bir kavmi de dersen anlayamazsın çünkü bazı alim bazı cümleleri bir yerde zikreder özel bir taifeyi kendisine muhatap aldığı için bunu söyler çünkü ehl sünnet bunları haricilere muhatap aldığı zaman kullandı, kullandığı cümlelerde bunlar bak selef ilmini çok tahkik etmemiz lazım anlatabiliyor muyum bak mesela şimdi 3-4 tane ders yaptık ya imanın mukaddesiyle alakalı bak bir tane kardeş bunu dinlemiş tamam ehl-i sünnete muhalefet birisi dinlemiş bunu mesela Maşallah ben yani çok sevindim. Demek ki hani adam hakikaten samimi. Hı. Adım da şimdi. Bu kaset tonuna gidiyor yanlış anlamadım. Bayan yani kendisi tamam mı yani? He. Almış mesela baya bir not. Tamam mı bunların hepsini tek tek bana söyledi. Şöyle şöyle şöyle şüphe. Ve Buradan şu izlenimi vermeye çalıştı. Bak mesela sizin kavilleriniz arasında ittirap var. Sizin mezhep arasında veya ittifak yok tipinde böyle bir hava ben Mesela bazı noktaları tek tek tek beyan ettim. Mesela ne dedim ben mesela ilk derslerde, ehl sünnet iki gruba ayırmış, iman lügatta tasdik mi yoksa ikrar mı diye hatırlıyor musun? Evet, mesela yok. bununla bana geldi. E bak diyor ki, siz lügatta bir kısmınız tasdik diyor, bir kısmınız ikrardır diyor iman. E ben dedim tamam, diyelim ki ihtilaf var selef arasında. Bu neyi değiştirir, bir şey değiştirir mi Ahmet? Hayır. E değiştirmez. Neden? Çünkü bizi ilgilendiren hangi mevzu? Dini mevzu. Oh, evet. O kalem ne demek? Kitap ne demek? Defter ne demek? O manada kullanılan. Sözlük manası. Ya, herhangi bir sözde açıyorsunuz. Resimli böyle at, inek, eşek, bilgisayar evet. anladın böyle bir sözlük. İman ne demek? Dinle alakası yok yani. Anladın mı? Evet, evet. Biz dinde ihtilaf etmeyiz diyoruz. Dünya işlerinde ihtilaf ederiz. Doğru değil mi? Evet, i̇man, evet. ruhat manası da dünya işleriyle alakalı. Ama biz özellikle anlattık sözlük manasını ki ileride geleceği üzere mürciye sözlük manasıyla istilal ediyor ya ona reddiye vermek için biz sözlük manasını veriyoruz. Bizi ilgilendiren dini manasıdır. Tamam mı? Ben ona dedim ki hadi o zaman bana bir tane örnek var Selef'in ıssılahta ihtilaf ettiğine dair. Yok örneke bitti o zaman. Tamam mı? Ha. Bunu anlama adına. O yüzden bak şimdi o yüzden Selef'in şeylerini takip etmemiz lazım. Tekfir mevzularında da gelecek, gelecek ve göreceksin ki İnsanlar alimlerin kablilerini o kadar cehaletçe alıyorlar ki Herkes bir alimin kablini kendine e, imam olarak seçmiş Tamam mı? E bak diyor bu alim de böyle diyor benim gibi O diyor bak İbn-i de benim gibi diyor E bak diyor Muhammed bin Abdi Vahat da benim gibi diyor Halbuki bilmiyor ki bunların hepsinin kabli bir tam Usulde ihtilafları var Tamam mı? Furulde ihtilafları var e, Ama bunların hepsi Sedef'in kavlini kendi başına anlamaya çalıştığın için yani şey çalıştıkları için bundan kaynaklanan hareket. Biz geçmişin kalbini de bu asırlarla anlayabiliriz ancak. Günümüz ahlemleriyle anlayabiliriz. Aynı evet. bu neye benzer biliyor musun abi? Düşün mesela bugün onlarca inna lillahi ve inna Biz nerelere gidiyoruz Görürsün görürsün mesela mübareğin, mübareğin biri, tutar tamam mı? Sana onlarca örnek babından onlarca nas getirir, delil getirir. Selef ne kıyası inkâr etmiş, kıyası inkâr etmiş, kıyası etmiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama işte bunlar bu, işte bu da bu meseleye benzer Ahmet Selefin kavillerini tahkik edememekten kaynaklanıyor Kendi başına Selef ne demiş Onu anlamaya çalışmaktan kaynaklanıyor Hiç böyle alimin dizinin dibinde Oturulmamış Tamam mı? Bu Selefin evet. kavilleri ilmi olarak Tahkik edilmemiş Bunların alimlerin lafızları Diğer alimlerin lafız Diğer alimlerle öğrenilmemiş Çünkü bir alimin kastını da diğer alimlerle öğrenirsin Bak mesela en basit bir örnek vereyim konumuzun dışına çıkıyoruz belki biraz ama meseleyi fıkh etme babında çok önemli bu evet. örnekler abi. Mesela atıyorum İbn-i Teymih ki kim, kim Allah'ın e, dininden herhangi bir şeyi tebdil ederse bak şimdi o insan kafiridir. Yani ne? Diyelim ki bir ülkede e, bir tane e, dini bir kanun var. Tamam mı? Sen istiyorsun onu normal bir kanunla değiştiriyorsun. Dini olmayan bir kanunla. E, bak diyor adam direkt tekfir edilir. Halbuki Alimlerin ıslahında tebliğ kelimesi sadece değiştirmekten ibaret değildir biliyor musun Ahmet? Hı. Neyden ibaret değil, biliyor musun? Değiştirmek ve değiştirirken de o değiştirdiğin şeyi helal saymakla, say saymaktan ibarettir. Hı. Anladın mı Ahmet? Hı. Bak diyorlar herhangi bir insan tebliğ ettiği an bu Hı. insan tekfir edilir Anlamıyorlar işte. Aynı bu kıyas mevzusu da öyle. Anlatabiliyor muyum? Bak diyor işte Hı. şu sahabeden şöyle lafız var, şu tabinden şöyle lafız var. Bak bunu bu, bak mesela e, bunları istizah edenlere mesela bir alimlerden duymamışlardır bunları. Ya düşün bak evet. şimdi. Senin babanın e, sana e, oğlum şunu yap demesinden yani babanın herhangi bir meşhur bir kavli vardır evde. Tamam mı? O kavlinin evet. altında bir muradı vardır. Bunu kim anlar Ahmet? Dışarıdan ilk defa duyan bir insan mı anlar? Yoksa babanın bu lafızdan ne kastettiğini sen mi anlarsın? Yok ben hocam. Değil mi? Çünkü sen yaşıyorsun evet. onu. Ne diyor İbn-i Abdülver biliyor musun? diyor ki, Selef'in hani bu kıyası icma eden, e, kıyasının inkarına dahi bazı tip, tipte lafızlar var ya, evet, hocam. diyor ki bunları diyor, kıyasının nefi olarak anlayanlar an, an, anlayanlar anca bunları kıyasın nefi olarak anca cahiller böyle anlar diyor. Anladın mı? Evet. Çünkü İbn-i kendi arkadaşı, bin kere duymuş arkadaşından. Anlatabiliyor muyum? Evet, hocam. evet. Ama işte e, bunların hepsi kaydeleri var, kuralları var. Anlatabiliyor muyum? Ama işte meseleyi herkes kendi başına imam olmaya kalkarsa, geçmişin bu eski kitapların, tamam mı? doğru düzgün Arapça yok, doğru gün bir Kur'an hafızlığı yok, doğru gün bir kayda kural okunmuş yok, bir alemin dizinin dibine oturulmuş yok. İki cümle bildiğin Arapçayla sen tutup, geçmişin kavlinden hüküm çıkarıp insanların önüne sunarsan, hem kendini kandırırsın hem de milletin gözünde allahmetli cihan olarak görürsün Böyle devam eder kıyamete kadar. Anladın mı? Bu da hep sorun olur ümmette. Halbuki bunlarla oturup ilmi-i münakaşa, münazara ettiğin zaman Çok açık ve net bir şekilde çıkar ki Hemen basiretli bir insan beş dakikada anlar meseleyi anlayamadıklarını Anlatabiliyor muyum? Hı. Ama e, Bilmem neyin olmadığı yerde bilmem ne Abdurrahman Çelebi görüyorum. Öyle bir deyim vardı her neyse alakullaha he. Bu bundan ibarettir hani Etrafında seni uyaracak bir insan e, karşı, Karşında ilmi olarak meseleyi takip edecek bir insan olmadı mı sen de haklısın kendine hak ne olacak? Miskin, miskin evet. kendini ölene kadar hak zannedeceksin. Münker ve Nekin'in karşısına çıktığın Hı. zaman, o zaman aman yarabbi diyeceksin. Her ne kadar bunlar... E, ...çoğunuz niyeti sanırım. Ama... ...maalesef acanacak bir durum var. Allah'ım bize yardım etsin, etsin. Tamam mı? O yüzden bak şimdi... E, ...bu mevzuyla bu, e, faydalar devam edecek ama bu faydayı... E, ...kısa bir devam ettirerek bitireceğim, tamam mı? abi? Bak şimdi, böyle ki... Selefin bundan kastı Ahmet, tamam mı? Hiçbir zaman evet. e, illaki helal sayması şeklinde değildir, tamam mı? Bunun en büyük delillerinden bir tanesi neydi dedik biz az önce Ahmet? Selefin Hı. kavlilerini toplarsın. Aynı Nas'ta da böyledir, Kur'an sünnette bir kavli. Çünkü bazı lafızlar umum zikredilir, sonra diğer bir lafız gelir onu haslaştırır, tamam mı? Selefin kavlinde evet. de bunu görürsün. Çünkü sele bazı cümleleri bazı yerlerde kullanmaya mecbur olmuşlardır, bazı kapıyı tıkamak için. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün evet. bir tane harfi senin karşında. Kim ne günah işlerse işlesin kafirdir. Sen de hemen o cümleyi kılıyorsun. Hayır. Bir insan helal saymadığı müddetçe bir günah işlemesinde tekfir edilmez. Evet. Bunu hariciye rediye babında söylüyorsun. Çünkü evet. çünkü neden? Zaten ehl-i sünnetin diğer kabillerinde sözleri açık. Tamam mı? Yani evet. sen diyorsun evet. mücmel bir cümleyi alıp bütün cümleyi terk et. Bu zulüm olmaz mı Ahmet? Evet, evet. Bu aynı neye benzer biliyor musun? Hani adamın birisi cuma hutbesi miydi? Böyle bayağı bir şey hikaye yapıyorlar da bunu. E, uykuya mı dalmış? Tam böyle uyanırken imamı duyuyor. Tam şurasını duyuyor. Eşek anırırsa abdest bozulur. Hı -hı, Biliyorsun evet. değil mi o mevzuyu? Evet, evet, evet. Ha, halbuki imamın kasdı ne o? İşte senin sen bir çölde gidiyorsan şeyin üzerinde su varsa, tamam mı? Ha, eşek suyu kaçırdıysa, e, sen teyemmüm edeceksin su yoksa. Teyemmüm aldığın zaman aldın Hı -hı. değil mi? Teğmüm aldı evet. diye. Eşeğin, eşek anırsa yani o şeyin gelmiş demek su da üzerinde geldi o eşeğin. Ne oldu? Teğmüm bozuldu. Doğru mu? Çünkü su bulundu mu ne? Yani alimler itiraf etmiş. Bazı alimlere göre ne ki raci olan görüşte odur. Su geldi mi ne oldu rahmet? Teğmüm bozuldu. Evet. Sen tutup sadece eşek anırdığı zaman teğmüm bozuldu alırsan böyledir işte. Aynı Selef'in cümlesinde de böyle. Tutuyorlar mesela İmam Tâhbi ve buna benzer başka alimler de var. Şimdi tavsili işlediğimiz zaman onları açacağız. Bu lafızlarını almışlar, ha bak görüyor musunuz? İşte Selefte de böyle kabuller var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çünkü eşareler bunu malzeme edilirler. Çünkü eşarelere göre İmam Tahavi eşaredir. Tamam mı? Evet. Her ne kadar İmam Tahavi'nin etk etkilendiği noktalar olsa da mürciyeden vesaire. Tamam mı? Ama bu kavilinde onu kastetmez İmam Tahavi. Bir insan dese ki, İmam Tahavi mürciyelikten etkilenmiş midir? Evet etkilenmiştir. İmam ne eshabıdır zaten. Şey, Ebu Hanife'nin eshabıdır zaten. Hı hı. Ebu Hanife gibi o da etkilenmiştir mürciyelikten. Ama bu tür lafızlarda bunu kastetmiyorlar Ahmet. Tamam mı? Bunu anlayacaksın. Tamam mı? Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Evli Sünnet'in böyle murat. Bunların söylediği gibi muratları olmadığından bir tanesi. Evli Sünnet diyor ki bunu, bunu diyoruz ki haricilere mukalefet etme, haricilere reddiye verme bağımında söylemiştir. Çünkü bak şimdi. Biz herhangi bir günah işleyeni helal saymadığı müddetçe tekfir etmeyiz lafzı umum Mahmet. Evet, evet. Selef. Bak şimdi o zaman bizim elimizde Selefin kavlinden bunu haslaştırıcı Bir rivayet getirdiğimiz zaman ne olur Bunların bu sözleri Açık, Açıklanmış olur yani. e, Açıklanmış olur ve bunların bu sözleri Batıla çıkar yani, evet, evet. O, bu, bu sözlerle istilal edenlerin bu istilalleri neye çıkar Boşa çıkar evet. Al sana kayıt İmam-ı Ahmet bak şimdi İbnü i de kendisinden naklettiği gibi Bunu tamam mı mükeffiratların dışındaki günahlar için söylemiştir. Yani tekfire sebep olan günahların dışında söylemiştir diyor bunu. İmam-ı Ahmet'ten böyle nakil var. Anladın mı? Hı hı. Yani o zaman bak Selef kendi lafzını kendi diğer lafzıyla ne yaptı? Açıkladı. O zaman Selef, biz herhangi bir insanı işlediği günahtan dolayı, ta ki o gün işlediği günahı helal saymadığı müddetçe tekfir etmeyiz sözünden maksat neymiş Selef-i Yani biz tekfir edici etmeye evet. sebep olan günahların dışında ki günahları helal saymadığı müddetçe tekfir etmeyiz demek. Tamam evet. mı? Çünkü İmam Ahmet buradan açıklamıştır. E, buradaki günahlardan maksat, tamam mı? Yani hel helal saymadığı müddetçe tekfir etmeyiz. Evet. E, günahlardan dolayı tekfir etmeyiz den maksat. Bu günahlardan maksat e, mükeffir olmayan günahlar. Yani tekfir, e, kafir kılmayan günah, günahlar dışındaki günahlardır bunlar. Tamam evet. mı ancak tekfire sebep olan günahlar vardır. Bunları işlediğin an, yani tekfir e, yani hükmünü biliyorsan tabi, cehalet söz konusu değilse. Bunları bildiğin Haram an... Haram olduğunu bilecektim hocam orada yani. Ha tabi. Bunları bildiğin Zaten o cehalet özür babı değil. Bak bizim mevzumuz oldu. Evet. Tamam mı? O ayrı bir bak evet. hükmü beyan ediyoruz şu an. Tamam mı? Evet. O yüzden diyoruz ki, mükeffir olan günahlar var, mükeffir olmayan günahlar. Sebe, selef o cümleden mükeffir olmayan günahları kastetmiştir. Tekfir etmeyen günahlar, tekfire sebep olmuyor. Ancak mükeffiratlar da vardır tekfire sebep olan. İnsan onu yaptığı an ne olur Ahmet? Kâfir olur. Hayır. İster bunu helal saysın, ister saymasın. Evet. Tamam mı Ahmet? O zaman e, kaç fayda verdik Ahmet? Üç fayda verdik değil mi? Evet, Son evet. bir fayda daha verelim kısa. Tamam mı? Bitirelim tamam. inşallah. Çünkü o sekizinci esasın altındaki üç fayda olmuş oluyor bu. Şey dört fayda olmuş oluyor. Ondan evet. sonra devam edeceğiz mukademe kısmına ama fayda olarak değil. Kaldığımız yerde tamam mı? Şimdi bu da çok önemli Amir. Bak, bunu da aklında tutacaksın. Çünkü Rabbim sana nasip ederse bak, Arapça öğrenirsen, tamam mı? Hı -hı. Dersleri Hı -hı. vesaire takip edersen... Sen kimin dersine gidiyordun Amir? Yani, yani, Bursa'da Hüseyin, önceden Hüseyin'in... Heh, tamam. Maşallah. Bak şimdi... Hüseyin abinin derslerine gitmeye devam edersen, tamam Bu derslere devam edersen ve Arapça'da öğrenirsen, tamam mı? Allah'ın izniyle bir yerlere geleceksin, tamam mı? Hı -hı. Çünkü ilim okuyan yerinde sayıklamaz. Şimdi... Rabim sana nasip ederse Arapça öğrenirsen Amir bunlar çok önemli temel olacak. Özellikle bu kaydede iman arasında. Bak şimdi şu iki tane lafı söyleyeceğim sana. Bu iki lafı fık edeceksin. Anlayacaksın tamam mı? Çok önemli. Çünkü bu iman ile alakalı bir kitaplarda ilmi kitaplarda meseleyi derinlemesine böyle tahkik eden akide kitaplarına baktığın zaman bu iki lafı çok kere zik edersin. Bunu bilmek Arapça bilme ile alakası yok. Arapça bilen bir insan bunu bilmez. Tamam mı? Atıyorum Amir şimdi bak şimdi. Diyelim ki bizim aramızda, diyelim ki bir tane edebiyat öğretmeni geldi şimdi bak Türkçesi süper tamam mı? Hiçbir eksiği yok mesela evet, yani. Diyelim ki bizim, e, sen edebiyatla bir mahallede oturuyorsun ama bizim e, mahallede kullanılan bir kelime var tamam mı? O bizim mahallenin örfüne göre bir mana ifade ediyor tamam mı? Evet. Türkçe karşılığında o mana yok ama biz işte aramızda mesela onu kastetmişiz tamam mı? Mesela atıyorum e, bir cümle kullanıyoruz mesela örnek vereyim sallayayım bir tane Mesela diyelim ki hmm, ne diyelim atıyorum uzun kelimesini kullanıyoruz aramızda Ahmet sallıyorum ama uzundan kastımız bizim e, şişman tamam mı? Evet. Sallıyorum mesela öyle evet. bizim öyle bir örfümüz oldu diyelim sen bizi bizim evet. alıyor ağlıyor musun sesini? Bir dakika evet. bekleyin evet. ya gerçi bu biraz e, çok iyi bir örnek olmadı ama mesela ya yani herhangi bir e, lafız kullandığını düşün ama o mahalle e, o, o lafı özel bir mana yüklemiş kendi de örfünde tamam belli o yani hani olur ya bazı köylerde mesela e, bazı kelimeler var çeşitli manalar kast ediyorlar gibi tamam mı öyle düşün evet. şimdi bir edebiyat öğretmeninin Türkçesinin mükemmel olması bu, e, evet. e, bunu bunu bilmesine yardımcı olabilir mi Peki, zannetmiyorum, <gülüyor> zannetmiyorum kesinlikle olmaz kim evet. onlar uzundan evet. şişman ahmet he Evet. Atıyorum daha böyle uç bir nokta vereyim ki anlayabilirsin. Bir insan e, uzundan şey kastediyor mesela. E, üçgen kastediyor. <gülüyor> Atıyorum tamam. Veya uzundan diyelim ki küvet kastediyor ya salla. Onun üçcesini <gülüyor> bilmesi bir manaya gelir mi? Hı -hı. Yani, Gelmez. Yani. İşte şimdi söyleyeceğim iki lafız da bu, e, bunun gibi bir şey tamam mı? Hmm. E, bir sürü kitaplarda mesela böyle lafız kullanılır. O lafızdan alimlerin kastları var. Bunu bil ki anla tamam mı? Bak şimdi iki lafız göreceksin. E, Ehl-i sünnetin kitaplarında. El imanul mutlak ve mutlakul iman diye. Bak şimdi birbirine çok lafız yakınlardır. Dal sarkar, kartal kalkar var ya böyle nasıl lafızlar bunu böyle bak şimdi. El imanul mutlak ve mutlakul iman evet. İstediğin kadar Arapça öğren. Allah'ımı o sibevehi bitir anlamazsın. Çünkü bu e, özel bir e, içine mana yüklenmiş bir lafız. Tamam mı? Hı hı. O yüzden biz ne diyoruz? Bak Ahmet yine söylediğime geldi. Selefin kavrini anlamak Ahmet. Tamam mı? Böyle benim gibi Ali Mehmet gibi çoluk çocuğun işi değil. Bu ilim bu kadar basit değil. Ümmet bunu hayatını harcamış Ahmet. Anladın Hı. mı? Ümmet gözyaşlarıyla kalem bulamamışlar, gözlerinden akan yaşlarla yazmışlar bu maktut tatları el yazma eserleri abi İlim bu kadar basit değil. Anlatabiliyor mu Ama bugün çoluk çocuk çıkıyor, ümmete helak eden fetvalar veriyor, kendilerine saptırıyorlar, de saptırıyorlar. Herkesi görsün kendi başına imam olmuş, Allah'a olmuş bunların hepsi ümmetin başına bela. Anlatabiliyor muyum Ahmet? bir insan selefin fehminden, menhecinden ayrıldığı an helaka sürülmesinin başlangıç noktasıdır. O yüzden selefin kavillerini fehm Bizim en büyük hatamız Türkiye'de insanları gelin Kur'an'a ve sünnet'e dememizdir. En büyük hatamız budur Ahmet. Ne zaman ki buna başladık, helak oldu. Bir cümleyi unuttuk biz orada. Evet. Gelin, kitabı sünneti selefin fehmine göre anlamak. Evet. Anladın mı? Çünkü kitaba sünnete göre... sen Herkes kitap sünnete gidiyor zaten Ahmet. Evet, Tek sözler evet, gitmiyor, herkes. mürciyeler gitmiyor mu? Herkes bir gün evet. çıkarıyor. Niye yani? Adamın sen beynine mi Senin gibi mi anlamak zorunda adam? Sen onu anlamışsın, Çok. o da onu anladın mı Ahmet? Evet. O yüzden biz insanlara her zaman şu daveti yapacağız. Gelin kitaba sünnete değil Ahmet. Evet. Eskiden e eskiden bir topluluk kendi içinde bunu söylüyordu. Çünkü etrafında bir ehlilinden beriydi. Ama şimdi öyle değil. Herkes birbirine karışmış Ahmet. Kimin ne olduğu belli değil. O yüzden sen bu üçüncü cümleye eskiden belki ihtiyaç yoktu. Ama şu an bu üçüncü cümleyi kullanmak zorundasın. Çünkü eskiden kitapla sünnet derken onlar zaten kasıtları kitap sünneti Fe Selef'in fehmine göre anlamaktı. Zaten kasıtlarında bu vardı. Diğer cümleleri açıklıyor bunu. Söylemeye ihtiyaç duymuyorlardı. Her ne kadar manasını kabul ediyorlarsa bak. Ama biz bunu yapmayacağız Ahmet. Selefin ilmi kavillerine bak, diğer kavillerine bak. Kendi o kavillerini kendi kendileri içinde tefsir ediyorlar. Kitapla sünneti selefin fehmine göre anlamak. Anladın mı Ahmet? Bana evet. sen bin tane delil getirsen Ahmet. Bu beyazdır. Ben biliyorsam ki Selefo demiştir. Ben sana güler geçerim. Sana selam olsun derim. Anlatın mı Ahmet? Bu usulü yakalayacaksın. Selefin fehimi dışına çıkamazsın. O yüzden fıket et Ahmet. Bunları fıket. et. Kur'an'dan, sünnetten, ayet, hadis, ezberler gibi selefin bazı fehimlerini, kavillerini, sözlerini ezberlemeye çalış. Anlatabiliyor muyum? Mesela benim, Allahu alem tabi, yeryüzünde şu an yaşayan, Gördüğüm en büyük alim olan Veya en büyük alimler arasında olan Şeyh Yusuf el-Ghafiz Her zaman bu tembihi yapar Tamam mı? Ve evet. öyle bir adamdır ki Görürsün ki Selefin bazı kavirlerine ayet, hadis, ezberler gibi Cümle cümle ezberlemiştir Der ki mesela sana Şeyhül İslam İbni Teymiye şöyle demiştir Atıyorum mesela Sana böyle harfiyen söyler Manasını söylemez Ahmet Orijinal lafını söyler sana ezberinden Bazen sayfalar da söyler Der ki i̇bn şey İbni Bat da böyle demiştir, sana orijinal lafını söyler. Ahmet İbn-i Hanbel böyle demişti, sana orijinal lafını söyler. Evet hocam. Çünkü onların öne önemli kullandığı cümleler, kalıplar, şeyler vardır abi. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Bugün bir tekfirci alıyor, ne yapıyor? Diyor ki bak, Se selefin kitaplarına gördüğün zaman kim Allah'ın dinini tebliğ ederse kafir olur. Çünkü bedele kelimesi nedir? İşte e, bir şey alsa sen onu B yapma. <gülüyor> Anlamışlar ki, anlıyor. Evet. Halbuki İbn-i Teymi'ye kelimesini başka yerde başka kabile açıklamış. Tebhid kelimesi sadece değiştirmekten ibaret değil. Değiştirmekle beraber onu helal saymaktır. Evet. Vesaire vesaire. Kıyas desem böyle, icmal desem böyle. Bütün bu mevzular hepsi yanlış anlıyor. insanlar yanlış anlıyor Ahmet. Yani evet. artık bir tut, düşün bugün tutuyor, birisi tutuyor Bukhara'daki bab başlığıyla. Bukhara'da kıyasını inkar ediyor diye delil getiriyor. Ne hale düşünmüşüz biz Ahmet? Düşünebiliyor musun? Bunlar hepsi işte ümmetin başına bela olmuş şeylerdir. Bunlar kaydelerden uzak şeylerdir Ahmet. Selefin fehmine yakışmayan, uzak. Selefin ismini kirleten lafızlar. Evet. Hiçbir zaman hüküm hiçbir zaman hüküm yani konulan bir hüküm heva ve hevese göre konulmaz. Evet. Kendi anlayışına göre koyamazsın. Selefin anlayışın dışına çıkamazsın. Kayde budur, usul budur. Evet. Benim ümmetim dalalet üzere birleşmez diyor. Demek ki, ümmet bir konuda bir söz söylemişse o müte karar Ha, Ahmet böyle demiş, Mehmet öyle demiş. O birisi A demiş, birisi be Tamam burada ya A'dır ya B'dir. Doğru bir tane o ayrı. Ama toplu zikrettiği görüş dışına çıkamaz. Atıyorum. Hı -hı. Şeref demiştir ki, İman kalbiyle, tasdik, dille, ikrar, azalar, lamen. Bitmiştir. Bana istediğin Hı -hı. kadar rivayet getir. Hı -hı. Boştur, tamam mı abi? Hı -hı. Hatta başka rivayetlerde, La teştem-i ala dalal demiyor biliyor musun? Ümmetin dalalet üzerine toplanmaz demiyor. Mesela İbn-i Abi Asım'un sünnesine bak. La Allah lafsı var. Allah ümmeti darat üzerine toplamaz diye var. Düşün Ağmet. Evet. Tamam mı? Ha. Şimdi o zaman şu iki lafzı da aklına tutacaksın. Selefin kavni ileride fe, kitaplarını anlamak için, fıkhetmen için. Çünkü Arapça bilmen yetmeyecek sana abi. Evet hocam. Göreceksin ki birçok yerde eksikliğini hissedeceksin. Selefin fehmini anlayamayacaksın. Arapça ile alakası olmayan bir sürü şeyler var. Bugün ben nice a, e, insanlar biliyorum ki benim kendi... E, Arkadaşlarım arasında da var. Benim yedi sülalemi Arapça okutacak seviyede Arapçası var ama Mesela tutup İbn-i Bir der öte aradır anlayamıyor. O kitabını anlayamıyor. Ve İbn-i Tehmiye'nin Terbih-i adlı kitabını anlayamıyor. Mesela e, e, Atıyorum mesela e, e, Yani e, işte süf, Yani Sevri'nin şu cümlesini işte Ebu Aslan'ın basını şu cümleleri anlayamayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi Ahmet sen Arapça bildin bu cümle yoksaydın ne olurdu? He? Az önceki cümleyi. Biz hiç bir, e, tekfir etmeyiz hiçbir günah işlemediği müddetçe. Evet. Şey, yani. helal saymadığı müddetçe. Ne olacak? Yani ne yaradı Arafçan? Hatta Burak Arafçan ne yaradı? Başına bela oldu. En azından Türkçe kitapta bulamayacaktım. <gülüyor> rahat ederdi kafa. Anladın mı? Başına bela bile olur yani. Evet. Şimdi o zaman bak şu cümleyi fıkk Tamam mı? Şöyle lafızlar bulursun. El-i'manul mutlak ve mutlakul iman diye iki lafız bulursun. Bak. Aralarında şöyle fark var. El-i'manul mutlak Tamam mı? Evet. Şimdi birincisinde iman kelimesi önce gelmiş. ikincisinde mutlak kelimesi. Tamam evet. Bu birinci cümle. El imanun mutlak. İkinci kelime mutlakul iman. Mutlak kelimesi bu sefer önüne gelmiş. Evet. Bir fark daha var. Mutlak kelimesi. Birisinde eliflamlı, birisinde eliflamsız. Tamam mı? Duyuyorsun evet. burada. El imanun mutlak ve mutlakul iman. Şimdi bunları sık sık duyarsın. Mesela e, bir kavil duyarsın Seref'ten. Dersin ki bu hadis, Mesela Seref'in bir akide kitabını okursun. Bir hadis zikreder. Der ki bu hadise göre burada mutlakul iman nefi olmuştur. Der sana. Evet. Yani diyeceksin ki bu ne? Başka bir hadis başka bir yerde göreceksin ki burada mutlakul iman nefi olmamıştır el imanul mutlak nefi olmuştur hep böyle cümleler durursun aynı şey gibi kemal sunal gibi mesela işte ne bileyim mı? Böyle, sana şey gelir tuhaf tuhaf gelir ne biçim lafız bunlar anladın mı evet. o yüzden bunları fıkh edeceksin ki selefin karnını anlayasın diye evet. şimdi el imanul mutlak ve mutlakul iman diye iki lafız var bunun iç, bu lafzı selef e, selefin muradı var. Bu lafızlara yükledikleri mana var. Bunu İbn-i Kayın özellikle bak ihtiyaç duymuş. Sübhanallah. Alimler ne kadar bastırdı. etti. i̇bn bu iki lafı açmaya kendi aralarında biliyorlar ya alimler bu kasıtları. Evet. Ama İbn-i ümmete bir yardımcı olsun diye bir şey olsun diye. Mesela Şeyh Fevzan da bunu yapar. Allah rahmet etsin günümüz asırlarında. Ya Şeyh Abdülaziz Reis olsun vesaire. Başka alimlerimiz de yapar. Yani başka ilim ehli de yapar. Ee, Allah razı olsun. Amin. Özellikle buna değerliler. Şehir Yusuf Aleyhis olsun. Mesela İbni Kayyım bu, bu, bunu, bunu ileride belki işgal olacağını herhalde fark edince bunu söylemiş. Diyor ki, Beda-ül adlı bir kitabı var, tamam mı İbni Kayyım'ın? Orada bunu zikreder. Diyor ki, el İmanul mutlak, i, kamil iman demek. el İmanul kamil demek, tamam mı? Kamil iman. Evet. Mutlakul iman ise imanın aslı demek. O zaman şimdi bak şimdi daha. el İmanul mutlak kamil iman demek, mutlakul iman imanın aslı demek. Şimdi diyelim evet. ki bir akide kitabı okudun. Bir tane hadis getirdi sana. Dedi ki sana mesela Şerif Halimi. Bu hadise göre bu e, bu hadise göre böyle yapanın Böyle yapandan el imanın mutlak nefri olmuştur diye bir cümle duyduğun zaman ne anlayacaksın bundan? Yani imanın kemali nefri olmuştur Yani bu evet. adama zarar vermez. Tamam mı? Evet. Kemal deriz ki, Ama desen ki şöyle bir lafız duysan. Bu hadise göre mutlakul iman nefri olmuştur diye dersen ne anlayacaksın? Evet. İman azı olmuştur Yani adam kafir olmuştur. Görüyor musun? Bak bak. Tekfir mevzularında nasıl bir fark oluyor arada? Ha? Birisine göre evet. hiçbir zarar vermiyor o lafız. Arasında sadece bir elifle farkı var ya. Evet. Tamam? Diğer lafızda da ne var? Mutlakul iman. Anlatabiliyor muyum? O zaman el imanul mutlak, el imanul kamil demek. Kamil iman, mutlakul iman ise aslul iman demek. İmanın aslı. Kaldın bir yerden sonra devam edeceğiz inşallah. Wallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu